Herkese merhabalar, ee, vegan sağlık Pro programının e, sunucusuyum Kevser Başkara ben, e, öncelikle program için e, bana destek veren, e, önümü açan Ömer Madre'ye çok teşekkür etmek istiyorum. E, benim e, bu programda işlemek istediğim konular e, beslenme, vegan beslenme ve aslında vegan beslenmenin e, çevreye insanlara hayvanlara ne gibi etkileri olduğunu konuşmak ama insan sağlığı ile ilgili çalışan e, biri olduğum için daha çok e, beslenme ve sağlık boyutlarına ele alacağım bugün e, ve diğer programlarda da e, 26 hafta boyunca sizlerle programı e, yürütmeye çalışacağım. Şimdi bugün daha çok evrimsel beslenme ile ilgili konuşma yapacağım. Evrimsel beslenme bize ne diyor? Herkesin çok fazla tartıştığı etçil miyiz, otçul muyuz, biz neyiz tür olarak çok fazla soruluyor. Ben de bununla başlamak istedim. Tabi ilerleyen zamanlarda merak edilen her konuyu işlemeye çalışacağım. Tabi zamanımız el verdiği sürece bunu yapacağız. Şimdi bütün dünyada görünen hastalıkların e, en önemli kısmı, en önemli nedeni e, beslenmeye dayanıyor. Yani yaşam tarzımızın aslında e, kötüleşmesinden kaynaklanıyor bu görülen durumlar, hastalıklar. Herkesin bildiği gibi çok fazla görülen hastalıklar obezite, yani şişmanlık, e, şeker hastalığı, kalp hastalıkları... Ee, ...yüksek tansiyon, aslında bunlar e, fiziksel aktivite ve beslenmenin düzeltilmesiyle e, büyük oranda iyileşiyor, yüzde, 80, yüzde 70 yüzde yetmiş civarlarında iyileşme görülüyor. E, Tabii bu konunun içerikleri çok fazla e, geniş yerlere açılıyor, ama ben dilim döndüğünce bugün e, bizim aslında nasıl beslenmemizin nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu saydığım hastalıklar ve dünyanın e, bütün e, mali Bütçelerinin yansı e, Mali bütçelerinin nedeni Yani şöyle diyeyim e, Dünyada sağlık için harcanan bütün paralar e, Aslında bu tür hastalıklardan kaynaklı e, yapılıyor e, Şimdi düşük enerjili Yüksek lifli işte yavaş sindirilen karbonhidratlar, düşük yağ, uzun zincirli yağ asitleri, düşük sodyum, yüksek potasyum, magnezyum ve kalsiyumla aslında birçok durum tedavi edilebiliyor. Tabii buna fiziksel aktiviteyi de eklemek gerekiyor. Şimdi binlerce yıldır insan türü aslında nişastalı yumrular, meyveler, kabuklular, tohumlularla besleniyor. Hiçbir zaman şey olmamış yani bunları tüketmediği bir zaman olmamış. Buzul çağında dahi tüketildiği söyleniyor bunların çalışmalarla. Tabii bunları biz çalışmalar ışığında görüyoruz bunları çıkartıyoruz. Evet. Bunlar hala beslenmemizde yer alan gıdalar. Ee, yukarıda saydığım hastalıkların önlenmesinde aslında bu tür beslenme, bu gıdaların bulunduğu beslenme çok önemli yer tutuyor. Ee, şimdi beslenmeye dayalı hipotezler var. Ee, bir takım e, öngörülen... E, ...öngörülen şeyler var bu beslenmemizle alakalı. İşte avcı toplayıcı mıyız, neyiz? Sadece toplayıcı mı olduk, avcı mı olduk gibi bir, türlü, bir sürü soru var. Bunlara yavaş yavaş bu programda cevap vereceğim ben dilim döndüğünce. Ee, şimdi insanın beslenmesine baktığımız zaman aslında evrimsel... E, ...antropolojiye, evrimsel beslenmeye bakmamız gerekiyor. Yani geçmişe odaklanmamız gerekiyor. Bugünle sadece bugünün beslenmesiyle insanın beslenmesi budur demek... E, ...çok doğru ve bilimsel bir yaklaşım olmuyor. Evet. Bu antropolojik çalışmalarda e, aslında biz antropolojik çalışmalardan öğreniyoruz insan türünün nasıl beslendiğini. Peki bu çalışmalar nasıl yapılıyor? E, diş minesine bakılıyor. Neden diş minesine bakılıyor? Çünkü diş minesi insan vücudunda en dayanıklı e, ve e, en az kirlenmiş vücut parçaları olarak kal kalıyor. E, bu diş minelerini inceleyerek insanların e, ne tüketmiş, tahıl mı tüketmiş, ot mu tüketmiş bunlar olunuyor çalışmalarda. Ee, aslında insan sağlığı ve beslenme sistemleriyle ilgili üç teori var. Ee, bunları yavaş yavaş ele alacağım ben. Birincisi bu teorilerden birincisi, insanlar meyve, sebze gibi sağlıklı ürünleri ve e, tahılları tüketmeye Adaptedir dir. İkincisi 10.000 yıllık evrimsel gözden insanların yağsız etli olan paleolitik e, ba bağı, yani paleo beslenmeyle alakalı ilişkilendiriliyor daha çok. Üçüncüsü de e, 200 bin yıldır primatlar yapraklar tohumlar işte kuru yemişler ağaçtaki meyveler ve çalılarla beslendi. Bu üç e, temel bizim önümüze çıkan antropolojik çalışmalarda önümüze çıkan üç temel e, konu. Peki insanın en doğal diyeti hangisi? Yani insan için en uygun diyet hangisi? Baktığımız zaman e, Birçok çalışma görüyoruz bunlarla ilgili. Ee, çalışmaların sonunda bir e, düşünce, bir e, genel bir toparlama yapacağım. Ama birkaç çalışmayı getirdim ben bugün burada. Ee, genel fikir birliği e, bugünkü insanın otçul atalarından geldiği yönünde... ...bunları yavaş yavaş bakacağız... ...ne tür, neden bunu bu şekilde söylüyoruz... ...onların hepsini inceleyeceğiz... ...şimdi 2008 yılında Afrika'da... ...Johannesburg'da... E, ...bir kazı yapılmış... ...bu kazıda... insan ataları olduğu belirtilen türün... ...çayırlık alanlarda yaşadığı ve bunun nedeninin... ...beslenmeleri olduğu ortaya konmuş... ...bu da... E, ...bu çalışmada aynı zamanda dik yürüyen... ...işte ağaca tırmanan insan atalarımızın... ...bu davranışları... ...modern şempanzelere benzetilmiş... Ee, çalışmada yer almayan ama çalışmayla ilgili yorum yapan bir e, bilim insanı da şu, şu şekilde yorum yapmış. E, bu homininler deniyor. Bu insan türünün ilk ilkel insan diyebiliriz. Yüzde 95 ağaç yaprakları, meyveler, ağaç kabuklarıyla beslenmiş. E, ayrıca bir de Nature adlı bir yayın organı da 2012'de yayınlanan bir makalede... E, ...insan türünün 2 milyon yıldır ağaç yaprakları, meyveler, ağaç kabuklarıyla beslendiği söyleniyor. Şimdi burada aslında bizim vücut yapımıza bakmamız gerekiyor. Körelen organlar neler? Önceden aktif olan ve şimdi aktif olmayan gen bölgelerimiz hangileri? Önceden işte selirozu sindiren genimiz var mıydı? Şimdi hala var mı, yok mu? Bunları da tartışacağız, konuşacağız. Burada... ...genel anlamda büyük maymunsuların sindirim fizyolojisine, metabolizmalarına ve sinsel gereksinimlerine baktığımızda... E, ...gerçekten bize çok fazla e, bilgi veriyor bu çalışmalar. E, biraz bakalım ne gibi e, etkenler var bu e, insanın etçilme, uçulma değişimizdeki işte yanıtlarda. E, sindirim sistemine bakıyoruz, ağız yapısına... Ee, bütün her şeyi ben teker teker yavaş yavaş anlatacağım ee, Ağız yapısı insan türünün ağız yapısı yırtıcılar gibi geniş ve esnek değil ee, Yırtıcılar avın etini parçalar belki belgesellerde görmüşsünüzdür Avın avının etini parçalar ve büyük parçalar halinde yutar Bu yutma işleminde çene kemiği yerinden çıkar Ancak insan ve maymunsu türlerde çene her zaman sabittir e, ayrıca çene kemiği insan ve ot yiyenlerde sağa sola aşağı yukarı çalışır. Hani geviş getiren canlıları gözünüzün önüne getirin. E, onlar genelde öğütme işlemi şeklinde yaparlar bunu. E, dil yapısına baktığımız zaman dil yapısı etçilerde pütürlü. E, bu aslında kemiği etten ayırmaya yarıyormuş. E, ancak insan türünde dil gay gayet de yumuşak ve dar yapıda. E, yırtıcılar... E, Aynı zamanda bir başka konuda, konudan da bahsedecek olursak bu yırtıcılar etin yanında kemiği de parçalayıp yiyor. Bu da e, onların fosfat almasını sağlıyor. Bu nedenle bitkiselleri ihtiyaç duymuyorlar. Diş yapısına baktığımız zaman dişleri, dişler oldukça büyük. Bizim dişlerimiz oldukça büyük. E, Diş minelerimiz kalın diş uzunluğumuz kısa ve küt bu özelliklerimiz de aslında eti çiğnemeye çok uygun değiliz öyle görülüyor ee, etçilerde öğütücü dişler yok. Genelde köpek dişleri bu etçil olduğumuza dair tartışmalarda çok kullanılır. Çok geçer köpek dişlerimiz var denir ama goril ve orangutanların da yani bu otçul beslenen canlıların da köpek dişlerine sahip olduğunu görüyoruz. Bizim bu öğütücü dişlerimizin yapısı bitkisayarları uzun süre çiğneme gereksinimimizden ortaya çıkmış. Doğu Akdeniz yapılan kazılarda bir çalışmadan aldım ben bunu. Kırk bin yıl önce neandertallerin çeşitli bitki türleriyle yani nişastalı gıdalarla beslendiğine dair diş kalıntıları bulunmuş. Bir de yirmilik dişimiz üçüncü molar da deniyor azı dişi. E, Önce insanlar çoğunlukla sebze yiyorlardı. Gerekli besini elde etmek için besini hızlı bir şekilde çiğnemeleri gerekiyordu. Bu yüzden ekstra azı dişi e, daha büyük ve işlevsel olmasını sağlıyordu aslında diş yapısının. Ama bizim artık köreldi, e, daha çok hayvansalla geçtiğimiz için e, bu şekilde olduğunu düşünüyorum, düşünüyor uzmanlar. E, Tükrük yapımız aslında e, tükrüğümüzde bizim aminaz diye bir enzim var. Birçok aslında amilaz enziminin yanında mineral ve iyonlar da var. Ee, bu amilaz enzimi ne işe yarıyor? Amilaz enzimi nişastayı parçalamaya yarıyor. Nişasta bileşenlerini ayrılır ve sindirim başlar. Yani nişastanın sindirimi ağızda başlıyor. <gülüyor> Diğer e, primatlara baktığımızda insanın tüklük salgısının onlardan daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da nişastanın insan beslenmesinde ne kadar önemli olduğunun e, bir kanıtı. Bağırsak anatomimize baktığımız zaman özetle bağırsaklarımız bir etçilikine göre çok uzun. E, etçilerin bağırsakları kısadır. Bu da yedikleri etin aslında vücuttan hemen atılması. Yani e, uzun süre bağırsaklarda kalması kokuşmaya neden oluyor. O yüzden et tüketimiyle hastalıkların bu kadar artması buna bağlanıyor. E, otçularda bağırsak uzunluğu etçilere göre üç kat daha fazla oluyor. İnsanda tabi boyunun e, şöyle söyleniyor etçilerde bağırsak uzunluğu boylarının bir katı e, otçullarda yedi katı İnsanın insanın boyu yani şey bağırsak yapısı e, bağırsak uzunluğu boyunun üç katı. Bu da selüloz lifi daha iyi sindirebilmek için aslında. E, aslında e, it, bizim vücudumuz eti sindirmeye ya da eti yemeye gerçekten uygun bir yapıya anatomiye sahip değiliz. Ee, mesela gut hastalığı görünen tek tür insandır e, gut hastalığı da fazla protein e, almaktan fazla azot almaktan yani ortaya çıkıyor e, Peki yırtıcılarda ne oluyor işte daha demin anlattığım gibi bu eti yerken kemikleri de yiyor fosfat alıyor ve bu fosfat kemik erimesini engelliyor burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor paleo beslenme taş devri belki duymuşsunuzdur taş devri beslenmesinde yüzde otuz beş kadar hayvansal protein kullanılır önerilir daha doğrusu aslında bu bu şekilde olmadığı antropologlar tarafından açıklandı insanın o çok yoğun et tükettiğini san Sandığımız zamanlarda dahi yüzde yirmi civarında et tüketti, yani enerjisinin yüzde yirmisini etten karşıladığı yine yüzde seksen'ı bitkilerden karşılıyormuş. E, bir de eti neden pişirerek yediğimizi sormamız lazım. E, çünkü çiğ et bizim mide yapımızla hiç uygun değil. Mide kanseri oluşumunu artırıyor. E, hatta çiğ eti çok fazla yiyen toplumlarda Japonya gibi toplumlarda e, mide hastalıkları oldukça yüksek görünüyor. Mide salgılarımız, mide salgılarımıza baktığımız zaman etçilerin çok güçlü ve asidik mide salgıları olduğunu görüyoruz. Bu da o etin çok kolay bir şekilde sindirimini sağlamak içindir. Ama insanın midesinin pH'sı yani asidik oranı o kadar güçlü değildir. Yine güçlüdür. Etçilerin bir civarındadır pH'sı insanın iki ila iki buçuk arasında. Ömür uzunluğu etçiler çok daha kısa yaşıyor, otçullar çok daha uzun yaşıyor. İnsanlar 120 yıl, yıl kadar yaşayabiliyorlar. Şimdi e, bir de şu konu var, yırtıcılar gibi işte etçilerde e, gece. ...görme keskinliği ve koku alma becerisi çok yüksek... ...insanlarda böyle bir özellik yok... ...bir de şöyle bir makale getirdim... ...ben 1999 yılında Berkeley Üniversitesi'nden... ...Katerina Milton tarafından yapılan makalede... ...yayımlanan makalede... ...insanın büyük olasılıkla bitkisel beslenen atalarına dikkat çekiyor bu makale... ...bağırsak anatomisi sindirim faaliyetlerine bakıldığında... ...insanın e, bitkilerle beslenmeye müsait bir yapısı olduğu ortaya konuluyor... E, Paleo ve beslenme konusuna aslında çok daha fazla uzun bir süre değinmek isterdim ama çok zamanım kısıtlı olduğu için uzun uzun uzun değinemeyeceğim ama şöyle diyeyim insan 7 milyon yıldır yeryüzünde ve paleolitik dönem iki buçuk milyon yıl önceyle 10 milyon 10 bin yıl öncesini kapsıyor. Sadece buraya bakarak insanın beslenmesine şudur demek aslında çok da doğru gelmiyor. Benim düşüncem değil birçok antropolojinin düşüncesi bu. E, ...nişasta dışlanıyor bu beslenmede. Karbonhidrat azaltalım deniyor. Yani makale... E, ...belki de makaleleri okuyorsunuzdur... ...bilmiyorum ama... A -a, e, bit, e, ...bir yayın grubu, ciddi bir yayın e, organında... ...bilimsel yayın organında... ...2010'da yayınlanan bir makalede... ...85.168 kadın... ...44.548 erkek incelenmiş. Erkekler 26 yıl boyunca... ...kadınlar 20 yıl takip edilmiş. Burada e, hayvansaları içeren... ...düşük karbonhidratlı beslenmelerde... ...örüm iskinin ölüm riskinin arttığı açıklanmış. E, nişasta aslında bizim e, en önemli metallerimiz nişasta beslenme metallerimiz. E, doktor McTaggall da insanın starchyor yani nişastacıl olduğunu e, söylüyor. Bunu söylerken e, bir antropologun e, söyle söylemlerine dayandırıyor bunu. E, Domini e, bir doktor var o a, antropolog. Ee, ...onun söylemlerine dayandırıyor... ...aslında nişastayla gelişimimizi sağlamışız... ...yani herkes et diye... ...gelişimimizi etle... geliş ...sağladığımızı sanılıyor ama... ...hep nişasta olmuş bizim hayatımızda... ...ama ne zaman ot yemeye başlamış... Ee, onu çok fazla bilemiyor. Çalışmalarda onu belirtiyor zaten çalışmacılar. Ee, genelde işte çift çenekli yemiş, ağaç yaprakları yemiş, çiçekler, meyveler, asma yaprakları. Bunlar da endosperm. Aslında e, endospermin içerisinde çok fazla besin vardır. Bu yüzden e, bu şekilde yedikleri söyleniyor. Ama küçük böcekleri ve larvaları da yemişler. Şimdi önceden aslında biz e, bazı konular var. C vitamini de sentezliyorduk ama artık sentezleyemiyoruz. E, posa konusu e, belirlenen, önerilen posa miktarından çok daha fazla posa yemişiz. Yani şimdi belirlenen 25-30 civarında günlük posa alımı öneriliyor. Ama e, 60-70 grama kadar çıkılabileceğini söyleyen araştırmacılar var. O zaman da 11 yıl öncesinde baktığımız zaman da en az 130 gram posa aldığı... ...görülüyor bizim atalarımızın, ee, bir de apandis denilen bir e, kısım var, şimdi körelde ama o selülozun sindiriminde çok etkinmiş. Ee, e, bitkisel beslenme aslında bizim vücudumuza çok daha uygun görünüyor bu çalışmalara göre. Zaten e, genel, e, antropologların genel fikir birliği yüzde oranında bizim otçul bir e, yapıya sahip olduğumuz yönünde. Ee, bu konuyla ilgili detaylı eğer araştırma yapmak istiyorsanız, makaleleri okumak istiyorsanız size gönderebilirim. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Ee, burada... E... Tamamdır. Ee, burada bir de e, bir takım... E... ...raporlardan bahsedecek olursak, şimdi sadece insan aslında beslenmek için gelmiyor yeryüzüne. Ee, bütün gezegeni kirletip, bütün e, her şeyi katledip, e, beslenmek e, ve üstüne bunlarla beslenmekle e, hastalık sahibi de oluyor. E, bizim burada sadece beslenmeden bahsetmememiz gerekiyor. Yani çevrenin kirliliği, e, çevre kirliliği de bizim için çok önemli olmalı. Evet. Birçok mit var tabii hani bunlar bu benim söylediklerimle ilgili birçok mit var ama e, bunlar çalışmalarla her gün daha da aydınlatılıyor. Ama e, bizim şunu da bilmemiz gerekiyor. Çevre kirliliğine yani e, ürettiğimiz karbon e, karbon emisyonuna çevre kirliliğine yani neden olan e, çok önemli bir faktör hayvansal tüketim. Yüzde 18'ine Birleşmiş Milletler raporuna göre yüzde on hayvansal tüketim. Endüstri tarafından ıı, yapılıyor. Yüzde on üç buçuk gibi bir kısmı ulaşım araçlarının ürettiği emisyon. Eee... Tabii bu konuyu biraz toparlayacak olursak bu konuda bir sürü mit var. Ee, i̇şte insanlar evrimsel olarak et yemeye uygundur deniyor. Burada uygun olmadığımız görülüyor. Ee, paleolitik insanlar buday ve baklılgı yememiştir deniyor ama John Hopkins Üniversitesi'nde antropolog işte Natalya Domini benim çok sık takip ettiğim birisi insanların bu dönemde dahi %25 civarında et tükettiği hatta daha da az tükettiğini belirtiyor ve avcı toplayıcı e, ihtiyaçlarının tüm Kalorisini etten almıyor, aslında büyük oranını e, bitkilerden alıyor diyor ve bu bu da nişastanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize. Ee, şöyle bir toparlayacak olursak e, insanın atalarının beslenmesi e, tamamen ete dayalı olmamış hiçbir zaman tamamen ete dayalı olan işte eskimolara baktığımızda 40 yaşına kadar yaşayabiliyorlar ee, uzun yaşam için e, posa çok önemli yani posa hayatsal bir e, içerik e, posa olmadan hayat olmaz e, ya, sağlıklı yaşam da olmaz e, hayvansalı içeren diyetlerde de sağlıktan çok fazla bahsedemiyoruz aslında gün be gün bu hayvansal tüketimin bizim hayatımıza sağlığımıza çevremizde hayvanları ne kadar zarar verdiği e, ...anlatılıyor her yerde. Ee, ben de bugün... E, ...bunları konuşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, benim de çok şoke olduğum... ...çalışmalar var tabii... ...antropoloji dünyasında. Ee, bunları yeri geldiği zaman... E, ...paylaşmak isterim sizinle. Bir de e, minik bir okuma önerisi... ...belki merak edenler için... ...hani söylemiştim ya... ...Doktor MacDougall... Ee, bu epey güzel çalışmaları olan biri bir doktor ee, o insan ...türü için etçil mi, otçul mu diye çok fazla soruluyor ya... ...o da diyor ki, star shiordur diyor, yani nişastacıl bir türüz diyor... ...ve bununla ilgili Star Solution diye bir kitap yazmış... ...yazdı daha doğrusu, yani nişastayla çözüm nişasta diyor yani... ...aslında sağlığımızın, hayatımızın dayandığı nokta nişasta diyor... ...bunu da okuyabilirsiniz... Ee, ben bugünlük bunları söylemek için burada bulundum ee, İnşallah faydalı olmuştur ee, Tabii konu çok uzun 25 dakikaya sırdırılamayacak kadar uzun Ama ben özetle anlatmaya çalıştım ee, Toparlamaya çalışıyorum ee, Umarım faydalı olmuştur Yani siz vücut vücudunuzu almayarak, yük, düşük enerjili beslenerek, yüksek lif alarak, yavaş sindirilen karbonhidratları alarak, düşük yağ alarak, e, düşük sodyum, düşük yüksek potasyum, magnezyum, kalsiyum alarak aslında sağlığınızı... E, ...kazanma yolunda çok önemli işler yapıyorsunuz. Bu arada karbonhidrat yemekten korkmayın. Önemli olan karbonhidratın düzgün bir şekilde alınması. E, yani içerisinde posa olan, su olan bir karbonhidratı almaktan korkmayın. Korkmamız gereken hayvansal beslenme, endüstriyel beslenme... E, ...yani işlenmiş bir sürü gıdanın olduğu... ...endüstriyel beslenmeden bahsediyorum... E, Bunları hayatınızdan çıkarttığınız sürece sağlık daha yakın olacaktır. Tabii bu bütün her şeyin çözümü bu beslenmedir diyemeyeceğim. Çünkü insan çok kompleks bir organizma, çok karmaşık bir organizma. Psikoloji durumları yaşadığınız çevre, geçmişteki algılarınız, her şeyini sizin sağlığınızı etkiliyor. Benim anlatmaya çalıştığım burada beslenme konusunda, sağlık konusunda ne yapabiliriz? ...hastalıkları nasıl en aza indirebiliriz... ...oluşan hastalıkların risklerini nasıl... ...azaltabiliriz... E, ...kaliteli yaşam aslında... ...kaliteli yaşamlığı nasıl sağlayabiliriz... ...bunları anlatmaya çalıştım... E, ...bana önerileriniz, sorularınız olursa... ...seve seve karşılarım... E, ...mutlaka ulaşın... E, ...ileriki programlarla ilgili de... ...önerilerinizi e, bekliyorum... E, ...geri dönüşünüzü bekliyorum... ...mutlaka yorumlarınızı okuyacağım... ...çünkü... E, Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıklı yaşam e, dağların tepesinde işte ulaşılamayan bir yerde değil. E, sağlıklı yaşam tabağınızda başlıyor. E, hiç öyle uzaklara gitmeye gerek yok. E, evinizde çok makul çerçevelerde de çok sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için o gerekli ortamı yaratabilirsiniz. E, hiç pahalı değil. Ee, bu şekilde yaşamak e, gerçekten pahalı değil. Bunu çok kolay oluşturabilirsiniz ama bir bilene danışmak gerekiyor. E, bu kişinin ünvanının ne olduğu çok önemli değil. E, Birbirine danışın ve e, yaşamınızın kalitesini artırın. E, herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere bir sonraki hafta. Vegan Sağlık